Haydi açmışız ellerimizi hep beraber gönülden amin diyoruz. Haydi açmışız ellerimizi hep beraber gönülden amin diyoruz. Ya Rabbi sen bizi mağfiret eyle. Ya Rabbi sen bizi cennet eyle. Sakındır sen bizi şirkten, kâfırdan. Sen bizi tüm günahlardan Sakındır sen bizi şirkten davutta Arındır sen bizi tüm günahlardan Allah yolunda cihat bizim gayemiz Kur'an ve sünnet bizim rehberlerimiz Allah yolunda cihat bizim gayemiz Kur'an ve sünnet bizim rehberlerimiz ya Rabbi sen bizi maftır eteyle, Ya Rabbi sen bizi cennetliğeyle, sakındır sen bizi şirkten tahtta, arındır sen bizi tüm günahlarda, sakındır sen bizi şirkten tahtta, arındır sen bizi tüm günahlarda. Or görülsek de biz düşsek hep sefi, Rabbimize kavuştuk içtik sel sebi. Or görülsek de biz düşsek hep sefi, Rabbimize kavuştuk içtik sel sebi. Ya Rabbi sen bizi mağfiret eyle, Ya Rabbi sen bizi cennet keyle, sarındır sen bizi vutan Arın hı sen bizi tüm günahlarda Sagın sen bizi şi tavuta Arındığı sen bizi tüm günahlarda. Resule ömere Ebu Bekire Aliye Osmana zafer nasibet Resule ömere Ebu Bekire Aliye Osmana zafer nasibet Ya Rabbi sen bizim mal bir sen bizi cennetlik eyle Sakındır sen bizi şirkten tağuttan arındır, sen bizi tüm günahlardan Sakındır sen bizi şirkten tağuttan arındır, sen bizi tüm günahlardan Kevserin başında gel buluşalım İnad etme şu küfrün bataklığında Kevser'in başında gel buluşa İnad etme şu küfrün bataklığında Ya Rabbi sen bizi mağfiret eyle Ya Rabbi sen bizi cennet dikeyle Sakındır sen bizi şirkten tavukta Arındır sen bizi tüm günahlarda Sakındır sen bizi şirkten tavutta, arındır sen bizi tüm günahlardan. Ham sana Allahım, sen alar sana. Ham sana Allahım, sen alar sana. Canımız uğruna fedadır feda. Ham sana Allahım, şükürler sana.